diyorlar ki bilmek farzdır. Yani ilimle ilimle la ilahe illallahı söylemek farzdır. İnşallah elime kitabı aldım. Bu sebeple bu hadisi de Müslim'de kayıtlı Osman bin Affan radıyallahu an rivayet ediyor. İkincisi ise yakin hani unuttuğumuz dördüncüsü var diye. Bu da yakin yani kişi yakinen Imane de Jack, chinkallah zwaa jella hujurat sur les omme chinjaayet tabu riorki. Innamal mu'minuna lazina amen u bilahi wa rasuli summa lam yartabu wa bi amwali him wa anfusi him fi sabililla u la ikahumusadikoon riorki mu'minar anjak okim salar dirki. Allah wa rasulna imane dar son radabunda shuphe dushmes. Allah ulunda malarila janarila jihadadad en nerdel ishtabu i̇şte Doğru olanların ta kendileridir. Bununla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan merfu olarak nakledilen sahih bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ederim. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin. Yani az önce söylediğimiz şekliyle la raybe fi hiçbir şekilde şüpheye düşmeyecek. Bir diğeri de üçüncüsü ihlas demiştik. Biliyorsunuz Zümer suresi üçüncü ayette Elâ dinul d-dînul buyurulmakta. Dikkat et! Hâlis din yalnız Allah'ındır. Ve yine Zümer ikinci ayette Fâbidullâhe muhlisen lehud din. O halde sen de dini yalnız Allah'a has kılarak ona kulluk et buyurmaktadır. Daha az önce okuduğum hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Samimiyet ve ihlasla la ilahe illallah diyen kimsedir. Buhari'de 99 numaralı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir diğerinin de sıdk olduğunu söylemiştik. Bu da Hankabud suresinin 2 ve 3. ayetleridir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ahasiben nasu en yutreku en yakulu amenne vehum la yuftanun. Yani e, diyor ki insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılabileceklerini mi sandılar? Ve ladina min kablihim fe la Ladina Sadaku, sadaqu ve la ya'lamanna elkazibin andolsun ki biz onlardan öncekilerini de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Ve merfu olarak geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna kalbinden bir doğrulukla yani sıdk ile söyleyen kimseyi Allah muhakkak ateşi haram kılar. Yedi tanedir demiştik ama en önemli dördüdür demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu dördünü açıklamış olduk. Neydi bunlar? E, ilim, yakin, ihlas ve sıdk. E 5 6 ve 7'yi de hatırlayalım sadece. Burada hatırlama babında söyleyelim. Muhabbet yani sevgiyle çünkü Allah azze ve celle Bakara 165'te buyuruyor. Ve minen nasi men yetehuz min dunillahi andadan yuhibunahum kahibbullahi vellezina amenu eshad hubb lillah huban lillah. Yani İnsanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri benzerler icat ederler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise çok daha fazladır. Altıncısı inkiyat. O da ne demek? Yani boyun eğmek, teslim olmak. Çünkü Zümer suresi 54. ayette bu, bu ifadeyi görebiliriz. Allah azza wa jalla sholalahu yurur wa enibu ila rabbikum wa aslimu lah rabbin ona teslimulun. Yedinci si ise kabuldur. Yani Allah azza wa jalla safa suresi 36 37 yurur. Innham kanu idan qila lham la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaqulun e li Irin mecnun Yani diyorlar ki çünkü onlara, Allah azze ayat celle ayette mealen diyor ki Çünkü onlara Allah'tan başka hak ilah yoktur denildiği zaman kibirle derlerdi ki mecnun bir şair için biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz. Yani bu okuduğumuz 7 husus ama en önemlisi 4 husus ilim ilimle söyleyeceğiz la ilaha illallahı Kesin bir inanç olan yakinle söyleyeceğiz, ihlasla söyleyeceğiz ve yine sıdk ile söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu dördü ve tabii ki diğer üçünü de önemsiyoruz. Ancak bu dördün ile beraber kişi söylerse elbette az önce sizin Buhari'de geçiyor dediğiniz Buhari ve Müslim'de rivayet edilen La ila illallah deyip bunun Allah'ın vecihini yani rızasını Cennete girip Rabbini görmeyi arzu eden kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Biliyorsunuz bu tip ayet ve hadisler tek başına alınarak hüküm çıkartılmaz. Bunlar hepsi bir araya getirilir. İşte alimlerimiz de Allah onlardan razı olsun. Böylelikle la ilahe illallah cennete girer hadisini daha iyi anlamamız için önümüze koymuşlardır. Bunları cem etmişlerdir ve demişlerdir ki ilimle İhlasla, e, efendime söyleyeyim, sıdk ile e, bunu söyleyecek. Yani mutlaka bu hususları da barındıracak. E, mesela belki şu konuya da girer bu mesele. Geçen haftalarda bu arkadaşlarla bu konuları da konuştuk. Mesela, peki bunların hiçbiri bir insan yani bilmiyorsa, la ilahe illallahı söylüyorsa, günümüzdeki örnekleri gibi, Bu ona nasıl fayda verir? Yani La ilahe illallah diyor. Ancak kendisi biliyor ki bu kelime, Kelime tayyibedir. Yani güzel bir kelimedir. Ee, biliyor ki bu kelime, Efendime söyleyeyim, Hak olan bir sözdür. Ancak ilim yok. İlmen bunu bilmiyor. Efendime söyleyeyim, ee, Veya, e, Belki de ihlasla söylüyor. Ancak ilmen bunu bilmiyor. Yani günümüzde çoğu insan, taklit üzere bir inanç taşıdıklarından böyledir. Hatta geçen hafta bir konuşmamızda biz bunu dile getirdik. Dedik ki İmam Elbani Rahimullah da bunu söylüyor. Diyor ki günümüzde La ilahe illallahı lafzen lafzen söyletmek önem arz etmiyor. Yani şu manasıyla önem arz etmiyor. Muhataplarımıza davet manasında önem arz etmiyor muhataplarımıza. Yani kişi bunu zikir olarak söylerse elbette ki önemlidir. Bu kelime-i tayyib Yani ne kadar bunu diliyle söylerse gerçekten hasenedir. Ancak bugün insanlar la ilahe illallah diyorlar ancak manasını bilmiyorlar. Elbani Rahimullah diyor ki kişi, kişi la ilahe illallahı Bugün söylüyor ancak mana itibariyle bilmiyor. Bugün kişiye la ilahe illallah manası davet olarak e, anlatılmalıdır veya davet davet olarak kişi buna çağrılmalıdır. Yani ne demek? Mesela Aisset (sa) diyor, "Ben la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse cennete girer." Evet doğrudur. O dönemlerde Mekkeli müşrikler La ilahe illallah'ın manasını biliyorlardı. Örnek verelim. Ebu Cehil La ilahe illallah der ise neyi kastettiğini çok iyi biliyordu. Yani bundan kastım ne olduğunu çok iyi biliyordu. Dolayısıyla örnekleriyle de ortadadır. La ilahe illallah diyen kimseler ashabı oluşturdular. Ashab oldular. Allah Resulü Aisset (s.a.v.)'in ashabı oldular. Allah azza ve celle de onlardan razı oldu. Razı olduğunu ayetleriyle bildirdi. Resulullah (s.a.v.)'in diliyle bildirdi. Aisset (s.a.v.) diyor ashabıma söyleyeyiminiz. Sizden birisinin yapacağı bir efendim şu kadarlık bir infak ee, onların veya da Uhud daha kadar yapacağı bir infak onların şu kadar yapacağı bir infakın yerini almaz ve daha bununla ilgili birçok ayet var. Tevbe suresi 100. ayet buna örnek gösterilebilir. Şimdi Ümeyye ibn-i Halef ya da Ebu Leheb bu kelimenin manasını çok iyi biliyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a muhalefet edenler la ilahe illallah demekle neyi kabul edip neyi inkar ettiklerini çok iyi biliyorlardı. Ama günümüz insanı bunu bilmemektedir. Maalesef şiddet Müslüman olduğu halde la ilahe illallah söylediği halde mana itibarıyla bunu bilmemektedir. Bunu örneklendirelim arkadaşlar. Mesela biliyorsunuz Mekkeli müşrikler Allah'tan başkasına kurban kesiyorlardı. E bugün La ilahe illallahı söyleyen insanlar da Allah'tan başkasına kurban kesmiyorlar mı? Elbette ki kesiyorlar. Peki Allah'tan başkasına sığınıyorlardı. Mekkeli müşrikler Allah'tan başkasına sığınıyorlardı yani istihane Allah'tan başkasından yardım diliyorlardı bugünkü Müslümanlar aynı şekilde Allah'tan başkasından yardım diliyorlar Allah'tan başkasına o dönemki Mekkeli müşrikler dua ediyorlardı bugünkü Müslümanlar da Allah'tan başkasına maalesef dua ediyor ya da örneğini verebileceğimiz daha bir çok şey Mekkeli müşriklerde görülen örnekler maalesef bu ümmetin müntesibi olan Müslümanlarda görülmektedir. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın men kâle la ilâhe illallah dehalel cenne e, hadisi şeriflerine veya sözüne muhatap olur mu? Müjdesine muhatap olur mu? Bugünkü Müslüman gerçekten O zaman işte selef alimlerinin ortaya koyduğu bu ölçüye dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla söylediğimiz dört önemli hususla La İlahe illallahın söylenmesi gerekiyor. Her Müslümanın bunu bilmesi gerekir. Mesela La İlahe illallah kelime tevhid. Mesela biliyorsunuz uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi ne demektir uluhiyet tevhidi? Yüce Rabbimizin Fiillerinde Birlenmesi demektir Yüce Rabbimizin Fiillerinde Birlenmesi demektir Eğer biz Tevhidin Kapsamını bilmezsek Ya da tevhidin Üç bölümünü bilmezsek Gerçekten La ilahe illallah Dememizle kurtul Kurtulacağımızı Sanmıyorum Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in mektebinde yetişen ashab, La ilahe illallah demekle sadece Allah'a kulluk ettiler. Hayatlarıyla bunu ispat ettiler. Allah'tan başkasına dua etmediler. Allah'tan başkasına sığınmadılar. Allah'tan başkasını yardıma çağırmadılar. Allah'a hiç kimseyi eş koşmadılar. Eğer bugünkü Müslümanların yapmış olduğu meşru olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabında bu haller ortaya çıkardı. Ancak bir bakıyorsunuz ki bu tip davranışlar müşrikler temsil etmişler, müşrikler yapmışlar ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Allah Azze ve Celle'yi lafızlarıyla, akideleriyle, amelleriyle tevhid etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Mekke de durumunu haber verirken mesela ayette diyor ki "E zeelt hen, men creëerde de hemel en de aarde. Allah. Als de hemel en de aarde. Ze Allah. Als je de Allah şirk koşuyorlardı. Bugün bir Müslüman uluhiyet tevhidini bilecek. Yani yüce Rabbimizi fiillerinde birleyecek. Ey öldürmesinde, diriltmesinde, rızık vermesinde, efendime yaşatmasında yani ona ait sadece ve sadece bu fiilleri kendisinin yaptığına iman edecek. Efendim rububiyette yüce Rabbimizi birleyecek. Rububiyet tevhidinde. Yani ne demek rububiyet tevhidi? Kulun kendi fiilleriyle Rabbi'mizi birlemesi, kulun kendi fiilleriyle yüce Rabbi'mizi birlemesi. Ney? Yani namazında Rabbi'mizi birlemesi, duasında, hacında, ibadetlerinde ve sair bütün ibadetlerinde yüce Rabbi'mizi birlemesi, rububiyet tevhidinin bir gereğidir. Allah ﷻ metin en çok ihtilaf ettiği en çok ihtilaf ettiği e, tevhidin kısımlarından biri de budur. Bir diğer tevhidde mesela Türkiye'de biliyorsunuz Muhattıla'nın hakim olduğu bir akide var. Yani Maturudi e, akidesinin hakim olduğu bir akide var. E, veya Eş'ari akidesinin kısmen özellikle doğu bölgelerinde bir akide var. Buralarda tatil yapılıyor. Yüce Rabbimizin bazı sıfatları kabul ediliyor. Bazıları ise reddediliyor. Halbuki Yüce Rabbimizin inşallah... Bugün başlamış olan Tedmuriye Risalesi'nde inşallah bu akideyi işleyeceğiz. Bu akideyi inşallah Ebu Musab hocamızdan göreceğiz. Hangi tevhid? İsim ve sıfat tevhidi. Şimdi birini tanımanız için, birini tanımanız için onu ismiyle tanırsınız veya sıfatlarıyla tanırsınız. Yani mesela işte ben kendim dedim ki benim adım İbrahim'dir bu benim ismim. Benim tek ismim, efendime söyleyeyim, ee, sıfatlarım da işte efendim erkeğim, işte efendim mesleğim şudur, örnek mesleğimi, ben sıfatlarımı söylüyorum, efendim yerimi söylüyorum. Yüce Rabbimiz de kullarını kendini, kullarına kendini tanıtmak için isim ve sıfatlarıyla kendinden haber vermiştir. Yani Allah Azza ve Celle kendini nasıl övmüşse öylece övülmeye layıktır. Ve haber verdiği isimleriyle veya haber vermediği 99'un dışında başka haber vermediği isimleri de var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında diyor ki katında bilmediğimiz isimlerin ne diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bizim haberdar edildiğimiz bütün isimlerine biz iman ederiz ve Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği efendim gerek gözleri, gerek yüce Rabbimizin elleri, gerek yüce Rabbimizin veçhi, gerek yüce Rabbimizin nefsi, gerek yüce Rabbimizin sevmesi, gerek yüce Rabbimizin baldırı vs. daha bunlar çoğaltılabilir birçoktur. Nasıl haber verdiyse ehli sünnetin tuttuğu yolu tutuyoruz ve diyoruz ki yüce Rabbimiz Şura Suresi 11'de belirttiği gibi bu bizim için bir esastır le ise ke mislihi şey onun hiçbir misli yoktur zatında misli olmadığı gibi sıfatlarında da misli yoktur. Dolayısıyla yani bunlar şu an benim konum değil. Detayına da girmek istemiyorum. İnşallah bunları dinleyeceğiz. Burada bu dersler devam edecek. Ancak ve la tatil yani hiç tatil yapmadan ve la tahrif, tahrif etmeden sıfatları tahrif etmeden ve la teşbih, teşbih de yapmadan ve la tecisim, tecisim de yapmadan ve la tekif keyfiyetlendirme de yapmadan yüce Rabbimizin haber verdiği şekliyle biz iman ederiz ve bunlarla ilgili de konuşmayız. bunla ilgili İmam Malik'ten veya diğer imamlardan veya ashabtan verilebilecek birçok delil var Allah'ın izniyle. La ilahe illallah'ın fayda vermesi fayda vermesi kişinin ancak özellikle bu dört hususu da birlikte söylemesiyle yani bunların dördünü beraber kabul edip gereğini yapmasıyla kendisine fayda verir. Ancak ancak şunu da e, söylemekte fayda var. Mesela Sıla radıyallahu anhle e, Sıla ile Sıla isminde ve Huzeyfe radıyallahu anh arasında geçen bir e, konuşma var. Ee, bir hadis naklediyor. Huzeyfe radiyallahu an diyor ki yani biz inancımızı söyledik ama bu hadisi de söylemeden geçmeyelim. Huzeyfe radiyallahu an diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki gün gelecek insanlar hac nedir, oruç nedir, zekat nedir bilmedikleri halde la ilahe illallah diyecekler. Ve kendilerine bu kelimeyi niçin söylüyorsunuz diye sorulduğunda o insanlar diyecek ki biz babalarımızı bu sözü söylerken bulduk. Dikkat ediniz hac, namaz, oruç, zekat hiçbir şey bilmeden la ilahe illallah diyecekler. Onlara sorulduğu zaman niçin bunu söylüyorsunuz? Onlar diyecek ki biz babalarımızı Bu sözü söylerken bulduk. Hatta bu hadisin başında Aisset Vesselam diyor gün gelecek İslam bir desenin ya da bir desenli elbisenin deseninin üzerinden silindiği gibi silinecek. Yani sadece böyle izleri kalacak manasında. Bu da Yüce Rabbimizin bir hikmeti gereğidir. Bu hadisi işitince sıla e, Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki Ey Huzeyfe diyor hac nedir, oruç nedir, zekat nedir, bunların hiçbirini bilmeden, la ilahe illallah demelerinin onlara nasıl bir faydası olur ki? İki, üç defa bu soruyu tekrarlayınca, Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki, Huzeyfe radiyallahu anh diyor ki, e, öyle deme sıla diyor, bu söz en azından onlara, onların ebediyen, Ebediyen cehennemde kalmalarına engel olur. Allah en iyisini bilendir. Dolayısıyla biz bu sözü söyleyen kimseleri de sözlerinden ötürü la ilahe illallah açıktan söyleyen bir kimseyi biz tekfir etmeyiz. Kalbinin durumunu da bilmeyiz. Dolayısıyla bu sözü söylediğinden ötürü ona Müslüman muhamelesi yaparız. Gerek evlenmesinde gerek efendime söyleyeyim. Ee, mira's, hukukunda gerek je ettiğinde, cenazesinde Je moet Yani tabii arkadaşlar Ne demek istediğimi anlıyorlar Yani biz bu manada Yani bunu jezelf bunu kabul ediyoruz Bu böyledir demiyoruz Elbani jezelf dediği gibi La ilahe illallah'ın fayda vermesi için Manasının bilinmesi Ve jezelf isim ve sıfat tevhidinin Aynen Kur'an ve sünnette olduğu gibi kabul edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekir ve bu sözün ilimle o da Allah Muhammed suresi 19'da buyurulduğu gibi felem ennehu la ilaha illa Allah. Azze ve celle buyuruyor bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Dolayısıyla bu bilmiş ol ki emirdir. Hepimiz bilmeliyiz ki Bu ilim bize farzdır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bu bize bir ilim olarak farzdır. Hatta e, İmam-ı Bukhari rahimullah önemsediği konulara bab açıyor. Biliyorsunuz kendi sahihinde. Mesela sahihte bir bab var. O babın ismi şu diyor ki el ilmu qablul kavlu vel amel. İlim söz ve amelden önce gelir. İlim Söz ve amelden önce gelir. Yani diyor ki yine bir söz mü söyleyeceksin? Önce onun ilmini bil. Amel mi edeceksin? Önce onun ilmini bil. Ve biz de diyoruz ki bütün ideolojiler, bütün izimler belki ilimsiz ilimsiz hareket edebilirler veya müntesiplerini cahil kabul edebilirler. Ancak İslam müntesiplerini bilgisini hüccete dayandıran açık bir şekilde yani hüccetle Hareket eden, een Yusuf-surs nabuurldoo gbi. Quel deze sabili. Allah Ala basiret. Ana Wamani Tabani Subhanallah, wma ana min al mushrikin. Ja, Nederlandse. Işte Ichtabu ben miulumdur. Ben ve arkadashlarim ap acik bir basiret üzere Allah'a davet ederiz. Gerçekten ap bir şekilde. İlim bellidir. Allah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ben sizi gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bıraktım. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam ihtiyaç duyduğumuz bütün konularla ilgili bize davette bulunmuştur. Bizlere haber vermiştir ve hüccetini oluşturmuştur. Dolayısıyla ilk bilmememiz gereken şeylerin arasında da El vel amel. ilim gelir ve bunun başında da Lâ ilâhe illallah'a dayanan ilim gelir. Yani günümüz insanları lâ ilâhe illallah diyorlar ancak mal maalesef şiddet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gönderilmeden önceki Mekke'li müşriklerin yaptıklarını yapıyorlar. O zaman bu kelimenin onlara nasıl bir faydası olur? Yani gerçekten bu sıkıntılı bir durumdur. Yani içinde ilim yoksa efendim içinde ikinci söylediğimiz Kesin inanç, yakin dediğimiz şey yoksa, ihlas yoksa, efendime söyleyeyim sıdk yoksa bu kelime o kimseye fayda vermez. Ve yine bu kelimeyi söylemekle beraber kişi şirk işliyorsa, bildiğimiz yani şirk işliyorsa, büyük şirk işliyorsa, Allah'tan başkasına sığınıyorsa veya Allah'tan başkasına dua ediyorsa, Allah'tan başkasına istiane yapıyorsa ve Allah birilerinden Allah'tan korkar gibi korkuyorsa ya da birilerini Allah'ı sever gibi seviyorsa vesaire vesaire yine bu kelimeleri söylemesi ona fayda vermez. Bu kelimenin bize fayda vermesi için inşallah biz diyoruz ki mutlaka bu dört hususun gerçekleş gerçekleşmesi gerekir. Ben inşallah bu kadarıyla söyleyeyim. İnşallah e, soru karşılık bulmuştur. Allah'ın var arzulamaktan da kasıt az önce söylediğimiz gibi yani içinde ihlas olan, içinde ilim olan, içinde efendim sıtq olan, içinde yakin olan e, inanç şeklidir hadihi Allahu alem. Evet ben burada bunu noktalıyorum inşallah. soruyu açıktan sorayım inşallah ee, namazı cem etmedik, etmeden maksat bilerek namazı erkene almak ya da geçe bırakmak mı yoksa vaktini geçirdiğimiz kılmadığımız öğlen namazı ile vaktinde kılacağımız ikindi namazını cem etsek olur mu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, yani önce şunu bilelim biz bir Müslümanın bir Müslümanın bilerek namazı terk etmesi yani geçirmesi doğru değildir. Yani günümüzde şöyle bir inanç var namazı kaza etmek. Yani ben namazı diyor kazaya bıraktım. Böyle bir şey ehli sünnette yoktur veya bizim delillerimizde yoktur. Ee, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hani biliyorsunuz üç kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. Uyuyan'dan, unutandan Ya da aklı e, gelinceye kadar delirenden bir başka yerde de diyor ki akıl baliğ oluncaya kadar işte e, çocuktan yani akıl baliğ oluncaya kadar mükellef değildir gibi değişik hadisler var, değişik lafızlar var. Şimdi e, Allah Resulü ve Vesselam sahih bir hadiste buyuruyor diyor ki sizden birisi unutursa veya uyursa namazı geçirirse hatırladığında onu kılsın. Çünkü onun başka bir kefareti yoktur. Onun başka bir kefareti yoktur. Yani unuttuğumuz bir namazı insanız, beşeriz, unutabiliriz. Unuttuğumuz zaman bu namazı kılmak o an için mükellef oluruz. Yani o an için bizim için vaktiymiş gibi. Mesela diyelim ki şu an yatsı vaktidir yani yatsı kılınabilir şu an. Örnek verelim ki ben akşam namazını kılmayı unutmuşum. Hemen bana düşen şey kalkıp akşam namazı kılmaktır, akşam namazını kılmaktır. Yani bunun için hatta niyet ederken kaza demeye ya da şöyle böyle demeye hiçbir şey söylemeye gerek yoktur. Yani sizler için, namazı kılanlar için, bu namazı unutmayanlar için yatsı vaktidir. Ancak bana özel olarak hatırladığım zaman mükellef olduğumdan benim için özel olarak o akşam vaktidir hemen kalkar akşam namazı diye bunu kılarım. Çünkü biliyorsunuz oruçlu bir kimse yani böyle bir e, örnek verecek olursak oruçlu bir kimse yer içerse, unutarak yer içerse Aisset validem diyor ki o kişi yiyip içmesine devam etsin. Niçin? Yani o kişi yiyip içmeye devam etsin derken Aisset validem çünkü o unuttuğu an unuttuğu sürece sorumlu değildir. İsterse otursun, yani nasıl diyelim 3-5 tabak yemek yesin. Ama hatırına geldikten sonra ağzına götüreceği böyle en ufak bir şey onun orucunu bozacaktır yani. Kişi bildiğinden sorumludur. Dolayısıyla e, Buhari ve Müslim'de de e, hadisler var. Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mazeretsiz namazı cem ettiğine dair ancak selef alimleri namazı bilerek E, takdim etmenin veya tehir etmeyi doğru bulmuyorlar. Kişi ancak hani mesela özel ruhsatlar verilmiş. Diyorlar ki e, e, ameliyata girecek bir doktor. Örnek verelim. Ameliyata girecek bir doktor efendime söyleyeyim ameliyat edeceği esnada diyelim ki ameliyatı birkaç saat sürecek hastayı bırakmasıyla e, hastanın hayatı tehlikeye girecekse o zaman Bu doktor namazını cem edebilir diyorlar. Yani ikindi vakti gelmeden öğlenle birleştirip kılabilir veya tehir edebilir. Hasta da aynı şekilde hamaliyete girecek hasta çıktığında baygın olacak veya kötü olacaksa veya ameliyatta olacaksa o an namazını cem eder girer. Bunlar özel hallerdir. Biliyorsunuz cem etmek de seferi için kasir vaciptir. Yani selefin görüşü Ee, yolculuğa çıkan kimse seferi olan kimse e, kasir yapmak yani ona vaciptir doğru olan görüşe göre ancak cem'i yapması ona ruhsattır. Yani cem'i yapmayıp vaktinde kılarsa azimet olur, cem'i yaparsa bu da ruhsat olur. Yapmasında da bir sakınca yoktur. Ee, hacamat yaptırmanın hükmünü soruyor kardeş. Hacamat yaptırmak sünnettir. Hacamat yaptırmak sünnettir. Bununla ilgili e, hadisler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hacamat yaptırmıştır. Ve e, Aleyhisselatü Vesselam e, bunu yaptırmakla beraber hatta yapana ücret ödemiştir. Ancak bununla ilgili e, çelişki gibi görünen E, hadisler var. Ben onu inşallah hacizana haber vermek istiyorum. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, hacamat yaptırdı ve ücret ödedi. Bununla ilgili Allah alem dört e, dirhem midir, iki dirhem midir böyle bir ücret ödedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani o kişiye böyle bir hediye verdi. Ancak başka bir hadiste, sahih bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de kayıt, kayıtlı bir hadis Allah Resulü aleyhisselam buyuruyor diyor ki Diyor ki e, üç şey haramdır diyor Aleyhisselam hatırladığım fahişenin kazancı fahişenin kazancı ikincisi e, köpek alışverişinden elde edilen kazanç üçüncüsü hacamattan elde edilen kazanç Bakınız az önce dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hacamat yaptırdı ve ücret ödedi. Sahih bir hadis. Bir başka şeye, sahih hadis de diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki üç kazanç haramdır. Fahişenin kazancı köpek alışverişinden elde edilen kazanç ve hacamattan elde edilen kazanç. Şimdi biliyorsunuz fahişenin kazancı zaten haramdır. Tamam bunu bir öğrendik. Köpek alışverişini de aleyhissalatü vesselam haram kılmıştır. Yani köpeği satın almak veya köpek satmak, bunun ticaretini yapmak doğru değildir. Aleyhissalatü vesselam bunu haram kılmıştır. Yani bir insan bir köpek bile bulsa gidip bunu ya ben biliyorum ki birisi var köpeklere ilgi duyuyor ben bunu ona satayım dese bu kendisine haramdır. Bunun ticaretini yapamaz. Peki üçüncüsü hacamattan elde edilen kazançtan kasıt nedir? ehl-i sünnet alimleri bununla ilgili diyorlar ki mesela ihtilaf etmekle beraber yani kimisi demiştir ki işte efendime söyleyeyim asil kimselere bu işi meslek olarak yapmak doğru değildir asil kimselere ancak köleler yani köle olan kimseler bu sınıftan olan kimseler yaparsa bunlara da ücret verilebilir bundan gelir elde edebilir ancak doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmak sünnettir ancak yapan kimseye de bir hediye vermek sünnettir. Ey ücret de verilebilir. Ancak bir kimse bunu bir müessese şekline getirmesini aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır diyorlar. Selef alimleri. Yani ney? Hani nasıl günümüzde sünnetçiler var? Bu işten gelir elde ediyorlar. Bir de hacamat yapan yani bu işte kurumlaşmayı, bunu meslek edinmeyi, bu işten gelir elde edilmesini, yani kan kan alarak Gelir elde edilmesini aleyhissalatü vesselam bu noktada alimler bu hadisleri bu nasları birleştirdikleri zaman çıkardıkları hüküm budur. Biz böyle anlıyoruz. Hacamat yaptırabiliriz bunda hiçbir sakınca yok. Peki yapana ücret ödeme meselesinde ise çelişkili görülen hadislerin arasını bu şekilde alimler cem etmişlerdir. Yani bu işi meslek edinmeden Kişi hacamat yani mesela birisi gelip bana hacamat yaptırsa ben gönlümden koptuğu için ona bir hediye vermemde bir sakınca yoktur. Söylediğim hadis kapsamına bu girmemektedir. Ama karşımdaki bunu yapan kişi bunu ticaret için yaparsa bu doğru değildir diyorlar Allahu alem. Aynı şehirden çıkmamak üzere. Yani kişi bulunduğu şehirde ben böyle anlıyorum. Dışarıda iken namazı kılma imkanı bulamama korkusuyla yani kişi diyor ki ne ben şimdi birazdan yolculuğa çıkacağım ve yolculuğa çıkacağım için e, ben yolda bu namazı kılamam dolayısıyla mukim olduğum yerde ben bu namazı cem edeyim. Doğru anladım değil mi? Ebu Yusuf kardeş. Evet öğle vakti girmiş, cem edip dışarı çıkması gerekiyorsa. Evet, şimdi bu kişi Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle yolculuğa niyet etmesiyle artık kendisi için seferi hükmü başlamıştır. Şartlarına bakar, eğer dediği gibiyse, yani dediği gibiyse gerçekten onu namazdan alıkoyacak hususlar veya yol şartları varsa... Efendim, e, korku gibi şartlar varsa, yol emniyeti yoksa, ya da durup kılma imkanı yoksa, evet o kişi bu istifade eder. O artık e, seferi hükmündedir. Bulunduğu yerde namazını cem edip, öylelikle yola çıkabilir. Allah'ın izniyle. Yani yalnız şehri dışarı, tamam yani Örnek verelim şehir dışına çıkacak bir kimse yani böyle bir niyeti varsa sefere çıkacak bir kimse yol şartlarından ötürü namazı kılma imkanı bulamayacaksa mukim olduğu yerde kılabilir ama örnek veriyorum evinden evinde kendi evinde kendi evinden Efendim iki kilometre öteye gidecek. Aynı şehirde başka bir adrese gidecek. O zaman bu sebeplerle cem etmesi doğru değildir. Bu sebeplerle namazı cem etmesi doğru değildir. Biliyorsunuz bu ümmete verilen bir özellik var. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şahsında ümmetin tamamına verilmiş bir özellik var. O da şudur. Yeryüzü bizler için mescittir. Yeryüzü bizler için maar Yani is namaz kılmak zorundadır. Namaz kılmakla mükelleftir. Yani ben kendim acizane. Kardeşlerime şunu söylüyorum. Diyorum ki, hier suresini okuyunuz. İlk 5 ayetten sonra ne diyor? E zijn, die hier zijn, die hier zijn, die hier hudâ die hier zijn,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 Görmüyoruz. Ve Allah'ın izniyle sebef alimlerinden hiç kimse de bunu böyle görmez. Yani hiçbir sebep namazı kılmaya mani değildir. Bir kardeşimiz anlatıyor, diyor ki askerlik yapmış bir kardeşimiz. E, namaz e, abde, e, nam, Askerlik yaptığı kışlada namaz kıldığı için bölük komutanı kendisini uyarıyor. Diyor ki ne burada namaz kılmak yasaktır. Bu kardeş namazına devam ediyor. Sonra bunu duyuyorlar. Buna diyorlar ki eğer sen namaza devam edersen biz seni hapse atarız. Yani biz seni cezalandırırız. O da diyor ki ne? Siz beni cezalandırırsanız ben cezaevinde bu namazı kılarım diyor. Velhasıl onu cezalandırmıyorlar. Böyle uyarılar veriyorlar. Sonra bu arkadaş otobüs şoförlüğü yapıyor. Askeri otobüs kullanıyor. Ve diyor ki namaz vakti geldiğinde ben namazı kılıyordum diyor. Yani caminin önüne çekip namazı kılıyordum. Bunu duydular ve bundan ötürü dediler ki ne sen nasıl askeri otobüsü caminin önünde durdurup namaz kılıyorsun, namaz kılıyorsun. O dedi ki ne namaz bana farzdır. Allah bana namaz kılmayı emretti. Bu sefer bölükte namaz kılmayacaksın diyen komutan şunu söylemeye başladı. O zaman sen hepsini topla. Akşamleyin gel hepsini burada kıl, bölükte kıl. Ama dışarıda böyle şeyler yapma. O dedi ki ne vallahi dedi. Ben namazı kaza etmem çünkü bile bile namaz kaza edilmez. Böyle bir inancımız yoktur. Bu sefer komutanı şaşıyor diyor ki ne nasıl yoktur diyor. Yani nasıl kaza namazı yoktur. Ona diyor ki siz şu an arabanıza binip eve gitmeye niyet etseniz komutanına söylüyor. Eve gitme niyetinde olduğunuz esnada başınıza bir hal gelse trafik kazası geçirseniz bu sizi gerçek niyetinden alıkoyduğundan bunun adı kazadır. Elinizde olmayan bir şeydir. Siz bile bile eve gitmemeye veya kaza yapmaya, trafik kazası yapmaya niyet eder misiniz? Deyince komutanına, komutanı şöyle bir durup düşürmüş Demiş ki Allah Allah yani bu nasıl bir anlayıştır demiş. Ve gerçekten de bu arkadaşın namazını hep görmemezlikten geldiler ve onu bir daha da uyarmadılar. Yani ne demek istiyorum? Biz gerçekten ayette buyrulduğu gibi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 Namazın sıhhati için namazın sıhhati için vakit şartı vardır. Yani vakitleri belirli namaz e, namazlar var. Vakitleri belirli. Yani sabahın vakti belli, öğlenin vakti belli. İşte öğlenin ikindinin girmesiyle öğlenin vakti çıkıyor. İkindinin e, girmesiyle öğlenin vakti çıkıyor. Aynı şekilde akşamın girmesiyle ikindinin vakti çıkıyor. Bunlar belirli vakitlerdir. Ve biz namazı kılacağımız zaman vakit şartı da vardır. Mesela ezan bu şartlardan değildir. Yani diyelim ki ne şu an e, akşamın vakti girdi ama akşam ezanı okunmadı. Bizim için güneş batmasıyla vakit başlar. Ezan ister okunsun ister okunmasın. Yani ezan bunu haber veren sünnetlerden biridir. Ha, o vakit şartını da göze gözeteceğiz. Her namazı vaktinde kılmaya azami gayret göstereceğiz. Bizim sözümüz budur. Ancak cemle ilgili, az önce söylediğim, bazı özel ruhsatlar verilmiştir mukim kimseye. Mukim kimseye. Söylediğim gibi, yolculuğa çıkacak ama yolda bu imkanı yok. Korku sebebiyle veya uçağa binecek, her neyse yani. Yani bulunduğu şehirden bir uçağa binecek, ha, o namazı cem edebilir, doğrudur. Veya doktordur, ameliyata girecek veya hastadır, tedavi görecek neyse. Ancak özrü olmadığı sürece özrü olmadığı sürece keyfi sebeplerden ötürü namazı cem etmesini doğru bulmuyoruz. Dışarıda imkan yok ve ikindi gideceksen eve dönene kadar. Vallahi kardeş ee, bu konuda en basiti Alimlerin söylediği bir şey var. Yani bazı alimlerin söylediği bir söz var. Diyorlar ki bunu alışkanlık haline getirmeyecek. Önce bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bunu alışkanlık haline getirmeyecek. Eğer sizin için hani tabiri caizse binde birlik bir durumsa bu karşılaştığınız yani mukimken namazı cem etmeyle karşı karşıya gerçekten mecbur kalmışsanız o zaman inşallah O doğru bir davranış olur. Ancak bunu alışkanlık haline getirmek doğru değildir. Biz bunu söylüyoruz Allah'ın izniyle. Seferi olan bir kişinin namazı ve orucu nasıl olmalıdır? Diye soruyor kardeşimiz. İnşallah e, acizane yani bizim aklımızda olduğu kadar hem saat itibariyle şu an geç bir saat biz burada sohbet ediyoruz. Hem de yani biz istiyoruz ki elimizde kitaplar olsun, biz kardeşlerimize delillerini de zikrederek cevap verelim. Yani gerçekten bu bu bilgi edinmeye veya bilgide fayda sağlamaya daha uygun bir davranış olur. Ancak şu an sohbet niteliğinde geçiyoruz. Yani sanki biz böyle bir evde toplanmışız da hep beraber sohbet ediyor gibi geçtiğinden benim de kalkıp kitaplara karıştırma, Vaktim olmadığından acizane aklımda olduğu kadarıyla inşallah yani bizler acizane mümkün mertebe sahih eserlerden veya Rabbani alimlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Biz bunu nakledeceğiz inşallah. Eksiklerimiz hatalarımız bizlere aittir. İslam'ın kendisi tertemizdir, masumdur. Hatamız varsa sizler de bizleri inşallah affedersiniz, mazur görürsünüz. Seferi olan bir kişinin namazı ve orucu nasıl olmalıdır bununla ilgili inşallah cevap vereceğiz dedik. Seferi olan bir kimse, önce isterseniz şuradan başlayalım. E, seferiliğin hududu ölçüsü nedir? Hani kimisi demiştir ki mesela işte 90 kilometre. Kimisi demiştir ki 120 yirmi kilometre, kimisi 150 elli kilo, herkes belli bir kilometre koymuştur. Dolayısıyla doğru olan görüşe göre, yani herkes bu görüşünü söylerken, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'den bir bölgeye çıktı ve o bulunduğu beldede e, namazı kasir kıldı, yani kasretti. Öncelikle bizim inancımız şudur ki, her yolcu, her yolcu, namazı kasretmekle mükelleftir. Bu vaciptir. Mesela biliyorsunuz Hanefiler diyorlar ki yolcu olan bir kimseye, seferi olan kimseye namazı kasretmesi vaciptir. Gerçekten bu konuda isabet etmiştir Hanefi mezhebi. Şafii mezhebi ise kasri uygun görmemiştir. Dolayısıyla onlar da bu konuda hata etmiştir. Biz az önce söylediğimiz kaideyle selef alimlerin yaptığı gibi bu nasları, bu hüküm naslarının hepsini toplayarak ayet ve hadislere bakarak ortaya çıkan en sağlıklı görüşü inşallah biz paylaşacağız. En sağlıklı görüş Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seferi olduğu halde kasir yapmıştır. Allah haza ve celle ayette buyuruyor ki sefere çıktığınız zaman namazı kısaltın. Ve Allah Allah Resulü aleyhisselam diyor ki ne bu Allah'ın bir ikramıdır. Allah ikramının alınmasını da sever. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'la yolculukta bulundum hiçbir yolculuğunda kasırı terk etmedi yani her zaman kasır kıldı dikkat ediniz ve diyor ki ben Ebu Bekir radiyallahu anh ile yolculuk yaptım o da bütün yolculuklarında kasir yaptı ben babam Ömer radıyallahu anh ile yolculuk yaptım babam da tüm yolculuklarında Kasir yaptı. Ali ve Osman radıyallahu anhümle de ben yolculuk yaptım. Onlar da bütün yolculuklarında namazı kasir yaptılar. Ve arkasından şu ayeti okuyor. Diyor ki, لَقَدْ kana لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Yani Ahzab suresi 21'i okuyor. Diyor ki, muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Aleyhisselatü vesselam. Hatta Ümmü'ne Ayşe radiyallahu anhede e, şöyle buyuruyor, diyor ki namazlar esas yani farz namazlar iki rekattı. Farz namazlar iki rekattı. Sonra bunlar dörde çıkartıldı. Yani dörtten kastı yani ölen ikindi ve yatsı. E, e, namazlar aslı itibarıyla iki rekattı. Ancak bunlar dörde çıkartıldı. Yalnız yolcu için İki, korku için de bire düşürüldü diyor. Yani pardon ya da şöyle diyelim. Namazlar asıl itibariyle iki rekattı. Bunlar dörde çıkartıldı. Ancak mu, e, seferi için iki, yine iki kaldı. Yani aslı gibi kaldı. E, korku için de yani korku, Korku namazı dediğimiz yani savaş esnasında kılınan için de bir rekata düşürüldü diyerek bizlere haber vermiştir. Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'e yani ne demek istemiştir? Korku namazı yani cephede düşmanın sardılması korkusuyla endişesiyle namazın bir rekat kılınabileceği, seferde olan kişi için ise iki rekat kılması, aslı gibi iki rekat kılması gerektiği, mukim için ise öğlen ikindi ve yatsıyı dört olarak kılması gerektiğini bizlere haber veriyor. Doğrusu namazları yolculukta kasir yapmaktır yani kısaltmaktır. Peki cem'i edebilir miyiz? Cem-i tehir ve cem-i takdim dediğimiz şey yani öğleni ikindiye tehir etmek veya ee, takdim etmek yani yaklaştırmak, ikindiyi öğlenle beraber kılmak ya da akşamı yatsıya tehir etmek ya da yatsıyı akşama takdim etmek. E, biliyorsunuz sabah namazı hiçbir namazla cemh olmaz. O tek başına bir namazdır. Onun vakti bellidir. Yani öğlen ikindiye gider, ikindi öğlene gelir, akşam yatsıya gider, yatsı akşama gelir ama sabah namazı haber verilen vakitte kılınması gerekir. Gerçekten yolculuklarda da önümüze çıkan en büyük sıkıntı bu. Maalesef e, bugün yolcu otobüsleri Ee, namaz vakitlerinde durmuyorlar. Özellikle sabah namazında böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ee, hiçbir yolcu da bu durumdan şikayet etmiyor veya namaz vaktinde durulmasını istemiyor. Ee, kardeşlere benim tavsiyem bu konuda firmalara şikayette bulunun. Bu konuda firmaları zorlayın. Pazarlık yapın. Bilet alacağınız zaman deyiniz ki biz falanca saatte şu namazı kılacağız ya da falanca mevkide şu namaza denk geleceğiz. Yani dediğim gibi diğer namazlar cem edilebilir. Ancak sabah namazı ile ilgili özellikle özellikle mutlaka onların gözüne gözüne sokunuz. Biz bize emr olunduğu gibi namazı ayakta tutmakla emr olunduk. O yüzden Allah tabiliyor ki Allah nasip etti geçen sene hacca gittim hacdan dönerken subhanallah hacı taşıyor otobüs hacı taşıyor örnek vereyim size böylelikle sohbeti de biraz neşelendirmiş olalım e, hacca giderken de başıma geldi neyse hacca giderken çok saymıyorum bir de gelirken sabah namazı vakti girdi sabah namazı vakti girdi baktım şöyle 40 dakika kadar var e, şoföre yanaştım dedim ki Ona selam verdim dedim ki e, özür diliyorum dedim böyle güzel bir dille dedim ki kardeş dedim e, sabah namazının vaktidir sabah namazının vaktidir bu vakit e, inşallah eğer uygun bir yerde duracaksanız biz namaz kılacağız dedik yok dedi uygun bir yer yok dedim ki ne bakınız namazın 40 dakika vakti var dedim yani eğer yarım saat içinde bir yerde duracaksanız inşallah biz sizi bekleriz. Seferiyiz. Yani biz sizi bekleriz yarım saat sonra bir şeyde bir tesiste duralım ve namazımızı kılalım dedim. O dedi ki burası çöl dedi. Burası karanlık dedi. Ben dedi burada duramam ve dedi iki saate kadar önümüze tesis çıkmaz dedi. Ben dedim ki ne ben yine biraz bekleyeceğim. Eğer durursanız namaz kılacağız. Ve şunu tahmin ediyorum arkadaşlar arabada 30-40 tane hacı var. Ben dedim şimdi yer yerinden oynayacak. Yani bu hacıların hepsi ayaklanır. Çünkü hepsi hacdan geliyorlar. Allah Resulü Essat meslem hadiste haber veriyor. Diyor ki: El hac mabrur ma leysa lahu cezaan illa'l cenne. Mabrur olan bir hacın cennetten başka karşılığı yoktur. Yani bunu demesi Aisset meslem böyle müjdelemiş. Ben bu e, otobüsteki arkadaşlar dedim. Şimdi hepsi diyecekler ki sen dur nasıl durmuyorsun? Bunu bekliyorum. 15-20 dakika daha geçti ben şoförün yanına tekrar gittim dedim ki e, inşallah sen uzun bir yerde dur ben namaz kılacağım dedim namaz kılacağız biz dedim ben duramam dedi ben de şöyle dedim artık o ricalar <gülüyor> af buyurun yani biraz tehdide döndü yani çünkü laf anlamıyor dedim ki kardeş duracaksın ben duramam dedi dedim ki duracaksın ben sana bu kadar söylüyorum sen duracaksın dedim. Adam böyle bana baktı ki ben ciddiyim. Otobüsü kenara çekti. Ee, inanır mısınız? 3-4 kişi dört kişi veya 5 kişi namaz kıldık o hacıların içerisinde. Allah-u ne kadar üzücü bir durum. Hiçbiri de ses çıkarmadı. Bir iki arkadaş bana eşlik etti. Allah onlara hayırlar versin. O birlerin sesi bile çıkmadı. İnmediler. Kimisi dedi ki su yok. Ben dedim teyemmüm ediniz. Gerçekten çöldü durduğumuz yeri durduk. Kimisi teyemmümle kıldı, kimisi otobüsteki suyla o birkaç kişi, dediğim 4-5 kişiyi ve öyle yolumuza devam ettik. Velhasıl eee bu örneğe nereden vardığımızı biliyorsunuz. E, aradan e, hava aydınlandı, 2-3 saat geçti böyle yani güneş çıkalı 2 saat 3 saat oldu. E, bu şoför tabii beni başka bir şoföre şikayet etti o an. Yani durduğumuz yerde kalktı o bir şoförü uyandırdı. Dedi ki kalk otobüsün başına geç. Yolcularından birisi bana tutturdu illa duracaksın dedi beni zorla durdurdu dedi kalk otobüsü sen kullan dedi böyle devretti neyse aradan saatler sonra bu şoförle karşılaştık dedi ki ya kardeş dedi sen de ne kadar acele ettin dedi namazı kılalım diye bak dedi biz ne güzel dedi tesislere geldik burada mescit var su var abdest aldık namaz kıldık rahat rahat namazımızı kıldık. <gülüyor> Yani şunu demek istiyor. Dikkat ediyor musunuz? Sabah namazı çıktıktan üç saat sonra namazı kıldılar. Ve bana diyor ki, ya işte bak burada ne güzel rahat rahat kıldık subhanallah. Halbuki uyumuş bir kimse dışında, uyumuş yani kişi uyumuş uyanmamışsa, hiç kimseye caiz değildi. O an o vakti böyle bilerek ertelemesi. Velhasıl demek istiyoruz ki, firmalara, Yolcu nakleden firmalara namaz vakitlerini hatırlayın onlara baskı yapın bilet alırken pazarlık yapın inşallah bu bizim hakkımızdır ve bir yerlere namazın gerekliliğini de eklesinler inşallah bundan ötürü bunu söylüyoruz. Dolayısıyla kişi namazı kasir yapması sünnete uygunluudur Aleyhisselam sürekli kasir yapmıştır cem etmeye gelince de yani öleni ikindiyle ikindiyi akşamla birleştirmeye gelince bu da ruhsattır. Bu da ruhsattır. Kişi eğer vaktinde kasir yaparsa vaktinde ama kasirle kılarsa bu azimettir. Ama cami yaparsa kesinlikle yapması mübahtır, meşrudur. E, ona ruhsattır. Ancak eğer vaktinde vaktine bırakırsa daha güzel azim, azimet olan davranış budur. Ancak yolcu olan bir kimse gittiği yerde namazı Mukim bir imamın arkasında kılarsa, o zaman o imam nasıl kılıyorsa öyle kılarsa. Yani imam mukimse, biliyorsunuz o öğleni, ikindiyi, akşamı veya yatsıyı nasıl gerekiyorsa öyle kılacaktır. O halde ne yapar? Dört kılarsa. Yani imam mukim, siz arkada ben ikinci rekatta selam veririm, yapamazsınız. Ne yapacaksınız? İmamla beraber başlayacaksınız, imamla beraber bitireceksiniz dört rekatın hepsini. Ancak tersini düşünelim. İmam seferi ise cemaat mukimse o zaman imam dilerse ikinci rekatta selam verir. Mukim olan cemaat ise devam eder. Peki bunun nereden başlar? Orayı da söyleyeyim inşallah. Hani o kilometre ölçüsünü getirmiştik. 90 dediler, 80 küsur dediler, kimisi 120 dedi vesaire vesaire. En doğru olan görüşe göre El-Kabir Raja az önce söylediğimde, Aleyhisselat Vesselam bize gecesi gün gibi aydınlık bir yol üzere bizleri bıraktı. Doğru olan görüşe göre, eğer bunun bir kilometresi olsaydı, Aleyhisselat Vesselam mutlaka bunun ölçüsünü bizlere haber verirdi. Yani kaç milde veya kaç kilometrede seferi sayılacağımızı bizlere haber verirdi. Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş hiçbir nas yoktur. Yani şu kadar kilometrede e, namazı taksir ediniz diye veya şöyle yapınız diye yoktur. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı yolculuklara bakılarak böyle hükümler çıkartılmıştır. Kilometreler çıkartılmıştır. En doğru görüşe göre alimler diyorlar ki Elbani Rahimullah ve onun çizgisinde olanlar diyorlar ki ismine Yolculuk denebilecek her türlü yolculuk. Yani bir insan çıktığı yolculukla kendisini seferi addedebiliyorsa o kişi seferidir. Örnek veriyorum ben bulunduğum memlekete bazı yerlerine gidiyorum. Yani bazı ona yakın başka memleketlere. Yakınlığı itibariyle gerçekten kendimi yolcu hissetmiyorum ve mukim gibi kılıyorum. Ama bazılarında da hatta bu bazıları mesela 40 kilometre olan yerler var. Kendimi yolcu gibi hissetmiyorum çünkü benim için hem uğrak bir yer oralarda mukim gibi kılıyorum. Ama bazı yerler var 60 kilometre ama kendimi gerçekten seferi yolcu hissediyorum. İsmine de yolculuk ismini veriyorum ve oralarda da seferi gibi davranıyorum. Teknolojinin ilerlemesiyle de bu hüküm değişmez. Yani örnek işte şu an uçak var biniyorum bir saat sonra İstanbul'dayım bir saat sonra falan yerdeyim böyle bir şey yok arkadaşlar. İsterse ışınlama sistemiyle olsun Ee, Allah Resulü Sallallahu buyuruyor. anni manasikukum ibadetlerinizi benden öğreniniz. Aleyhissalatu vesselam nasıl davranıyız? Davrandıysa biz de öyle davranırız. Oruç nasıl olmalıdır seferde? Kısaca bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz kişi e, orucu tutup tutmamakta seferi iken serbesttir. Özgürdür. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki ayete göre Orucu tutması daha faziletlidir. Oruçlu yani seferde orucun tutulması efdal olan yani faziletli davranıştır. Ee, terk etmesi ise orucu terk, et, terk edip yani sonra tutmak için terk etmesi ise ruhsattır. Dilerse kişi tutar seferiyken orucu dilerse tutmaz. Ama tutarsa ayetin de ifadesiyle bu daha hayırlıdır. Hadihi Allahu alem. Seferi hali yolculuk olarak değil de belli bir süre birkaç ay seferi olunması durumunda birkaç ay seferi olunması durumunda bu süre içinde Ramazan'a denk gelmesi durumunda oruç hükmü nasıl olmalıdır? Kardeş o birkaç ay ise artık bu kişi orada seferi hükmünden çıkmıştır, mukim olmuştur. Bu kişi Orada aynen o bulunduğu beldedekiler gibi oruç tutar. Onlarla beraber oruç tutar. Onlarla beraber namaz kılar. Onlarla beraber vesaire yani. Çünkü bu kişi mesela bir kişi diyelim ki şu an buradan başka bir beldeye gitti. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Ama kendi niyetinde 10 gün orada kalacak. 20 gün orada kalacak. Ya da e, ismi belli değil ama hep geri dönme niyetiyle orada kalacak. Ha Bu kişi geri dönme niyetinde olduğu sürece seferi olarak namaz kılabilir ancak oraya gitti vardığı gün kanaat etti ki diyelim ki bu adam bir memur yani tayini çıktı artık oraya yerleşecek yolda namazlarını seferi kılar ama oraya vardığı zaman hemen mukim olarak namazlarını kılmaya başlar bu aldığımız son soru oldu inşallah gecenin bu vaktinde inşallah bitirmek daha hayırlıdır Allah razı olsun, e, acizane, olarak, acizane olarak ben böyle bu kadar cevap verdim. Allah sizlerden razı olsun. Subhaneke Allahumma bihamdike, eşhedu en la ilaha illa ent, estağfiruka ve etubu ve sallallahu ala nebine Muhammadin ve ala Muhammad.